Onlar küfür ile iman arasında bocalayıp dururlar. Ne bunlara ne de şunlara bağlanırlar. Allah kimi saptırırsa ona asla bir çıkar yol bulamazsın.